Dine Karşı Din, Ali Şeriatı, 1. Bölüm, ilan edildiği gibi konuşmamın bu akşamki ve yarın akşamki konusu, dine karşı dindir. Şimdiye kadar dinin karşısında, küfürün bulunduğunu ve tarih boyunca savaşın din ile dinsizlik arasında gerçekleştiğini düşünen bizler için bu başlık ve ifadede bir müpemlik olması doğaldır. Dolayısıyla dine karşı din ifadesi tuhaf, şaşırtıcı ve kabul edilemez bir ifade olarak görülebilir. Oysa ben, son zamanlarda anladım ki şimdiki kadar açık olmasa da, çok zamandır böyle bir şey hissediyordum tarih boyunca din, din ile savaşım vermiş ve düşündüğümüz gibi hiçbir zaman din, dinsizlik ile savaşmamıştır. Buradaki, tarih, ifadesinden kastım, genel olarak kabul gören, medeniyetin ve yazının ortaya çıkışını değil, insan türünün yeryüzündeki toplumsal yaşamının başlamasını esas alan tarihtir. Zira yazının ortaya çıkışı 6 bin yıllık bir geçmişe sahipken, benim esas aldığım tarih 30, 40 hatta 50 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süre, arkeolojik, tarihi, jeolojik ve mitolojik araştırmalara göre farklılıklar arz etmektedir. Söz konusu bilimler sayesinde, ilk insanların yaşadıkları toplumsal değişim süreçleri, onların yaşam biçimleri ve inançları hakkında az da olsa bilgimiz vardır. Efsaneler ve masallardan ibaret olan ilk zamanlarda olsun, tarihin ortaya çıkması ile birlikte daha kesin bilgilerin bulunduğu son zamanlarda olsun, bütün bu dönemlerde hiçbir istisna olmaksızın din, dine karşı çıkmıştır. Neden? Çünkü tarih, dinin mevcut olmadığı bir dönemden söz etmediği gibi, dinsiz bir toplumun varlığına dair bir bilgiye de yer vermemektedir. Hiçbir millette, hiçbir dönemde, toplumsal değişimlerin hiçbir aşamasında ve hiçbir yerde dinsiz bir insan olmamıştır. Uygarlığın, düşüncenin ve felsefenin son dönemlerde belli bir noktaya gelmesi ile birlikte, Allah'ı ve yeniden dirilmeyi kabul etmeyen kimselerle zaman zaman karşılaşıyoruz. Ancak tarih boyunca bu kimseler, bir toplumsal tabaka, bir grup veya bir topluluk haline gelememişlerdir. Alexis Karel'in söylediği gibi, tarihteki bütün toplumlarda, dini bir yapı her zaman var ola gelmiştir. Tanrı, peygamber ve kutsal kitap gibi dini unsurlar, bütün toplumların sadece maneviyatının değil, şehirlerinin maddi yapılanmasının da ruhu, özü ve merkezi noktası olmuştur. Orta çağ boyunca ve milattan önceden beri doğuda ve batıda bütün şehirler, ya kabile mensuplarının toplumsal konumlarına göre ya da herhangi bir toplumsal sınıf esas alınmadan şekillenmiştir. Hangi şehir türünde olursa olsun, doğuda ve batıda bütün medeniyetlerdeki şehirlerde ortak nokta, kendilerine bir kimlik kazandıran sembollerinden dolayı sembolik şehirler olmalarıdır. Büyük şehirlerin kimliği olan bu semboller, mabetlerdir, ancak bugün bu yapı gözden kaçmaktadır. Mesela Tahran, sembolik bir şehir değildir. Çünkü bu şehir, bir merkez, dini olan ya da olmayan herhangi bir yapı etrafında teşekkül etmemiştir. Öyleyse bu şehrin bir merkezi ve bir kalbi yoktur. Oysa meşedi bütünüyle gösteren bir kuş bakışı resmine bakıldığında, onun, sembolik bir şehir olduğu görülür. Zira orada bütün binalar, şehrin kalbi olan bir merkez, bir ışık etrafında toplanmıştır. Bu şehirler, neden semboliktirler? Çünkü hiçbir medeniyet, millet ve şehir, dini bir amaç olmadan vücuda gelmemiştir. Kum tarihi, Yezd tarihi, Belgin özellikleri, Buhara tarihi ve Nişabur tarihi gibi, şehirler hakkında yazılmış olan bütün kitaplar, dini bir hikaye ile başlamaktadır. Çünkü insanlar, dini ve manevi bir sebep ve faktör olmadan bu büyük şehirlerin meydana gelebileceğini düşünemiyorlar. Bu şehirlerde mutlaka, ya bir peygamber medfundur, ya dini bir mucize gerçekleşmiştir veya dini bir şahsiyetin türbesi bulunmaktadır. Kısacası her yerin dini bir izahı vardır. Bu gösteriyor ki, sınıfsal toplumlar, kabile toplumları, Bizans gibi büyük imparatorluklar, Atina gibi şehir toplumları, Araplar gibi kabile toplumları, gelişmiş toplumlar ve geri kalmış toplumlar, kısacası her ne şekilde olursa olsun bütün kadim toplumlar, dini bir temel üzerine kurulmuşlardır ve kadim insan, her dönemde dindar insan olmuştur. Bundan dolayı, bugün anladığımız gibi küfür kelimesi, doğaüstü bir kudrete, ahirete, gayba ve evrende bir veya birden çok Tanrı'ya inanmamak anlamında değildir. Çünkü bütün insanlar, esaslara inanma konusunda müttefiktirler. Bugün küfür kelimesine verdiğimiz, dinliliğin karşıtı olmak, ve, dinsizlik, anlamı, oldukça yeni bir anlamdır. İnsanın, Tanrı'ya, aşkın kudrete ve öte dünyaya inanmaması olan bu anlam, son 2-3 asırda doğuya taşınmış olan batı düşüncesinin bir ürünüdür. Oysa İslam'da, kadim metinlerde, hiçbir tarih kitabında ve hiçbir dinde küfür kelimesi dinsizlik anlamında kullanılmamaktadır. Zira dinsizlik denilen durum hiçbir zaman var olmamıştır. Küfür, kendi dışındaki dinleri, küfür hali olarak gören bir din olarak ortaya çıkmıştır. Öyleyse küfür, dinsizlik değil, dinli olmak demektir. Nitekim tarih boyunca doğuda ya da batıda, her nerede ve her ne şekilde olursa olsun bir peygamber zuhur ettiğinde veya dini bir inkılap gerçekleştiğinde şu durumlar söz konusu olmuştur. Bir yeni din, mevcut bir dine karşı olarak ortaya çıkmıştır. İki yeni dine ilk karşı çıkan ve ona karşı mücadele başlatan, mevcut din olmuştur. Burada, son derece önemli bir konu ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktayız. Bu konunun açıklığa kavuşturulması, aynı zamanda, günümüz aydınlarının din hakkındaki büyük bir yargısının bilimsel ve tarihi bir izahı olacaktır. Aydınların dine dair yargısı şudur, Din, uygarlığa, ilerlemeye, insana ve özgürlüğe karşıdır, ya da en azından bu konulara ilgisizdir. Bu yargı, kin, düşmanlık ve suizandan kaynaklanan bir sörgü ve bir yanılsama değil, insan yaşamındaki tecrübe ve olgular üzerine bina edilmiş olan tarihsel ve toplumsal bir gerçektir. Peki, neden bu yargı doğru değildir? Çünkü din mensubu olarak bizler ve diğer insanlar, Tarih boyunca pek çok sayıda ve şekilde ortaya çıkan dinlerin, özde iki dinden ibaret olduğunu ve bunların, birbirleriyle mücadele ve çatışma halinde bulunduklarını bilmiyoruz. Bu iki din, sadece birbirinden ayrı olmakla kalmamış, dediğim gibi, aynı zamanda, aralarında fikri ve dini mücadeleler ve savaşlar olmuştur. Fakat bu mücadeleler ve çatışmalar, bizim düşündüğümüz sebeplerden dolayı olmamıştır. Zira biz, dinle ilgili genel bir yargı edinir ve bu yargıya göre dinimize bir yer belirleriz. Halbuki bu, yanlış bir yöntemdir. Aynı şekilde, son 2-3 asırdaki, özellikle 19. asır Avrupa'sındaki din karşıtları da benzer bir yanlışa düşerek iki dini birbirinden ayıramamışlardır. Halbuki bu iki din, birbirine benzemediği gibi, temelde birbirine zıt ve muhalif olup tarih boyunca birbiriyle savaşmış, halen savaşıyor ve gelecekte de savaşacaklardır. Din hakkındaki bu genel yargı, esasında iki dinden sadece biri için geçerli olup doğru ve tarihi gerçeklere de uygun bir yargıdır. Fakat din mensupları olarak bizler bilmediğimiz gibi, dine karşı olanlar da diğer dini bilmiyorlar. İki dinden biri için söz konusu olan bu yargı, geçerli ve doğru bir yargıdır, yanlış olan, bu yargının genelleştirilip diğer dine de teşmil edilmesidir. İşte esas yanılgı, bu noktadadır. Söylediğim gibi bu iki din, o kadar birbirinden farklıdır ki, biri için geçerli olan bir özellik, diğeri için kesinlikle geçerli değildir. Hepimizin bildiği bu kavramları, önceden zihinlerimizde var olan anlamlara göre değil, benim kullandığım genel anlamlara göre anlamlandırıp değerlendirmenizi rica ediyorum. İlk olarak, bahsi geçen iki dinin birbirine karıştırılmasına neden olan küfür, şirk ve putperestlik kavramları üzerinde durmak istiyorum. Zira çokça kullandığımız bu kavramlarda bir kapalılık söz konusudur. Küfür. Küfür, bir şeyin üstünü örtmek demektir. Nitekim Arapçada, çiftçinin, ektiği tohumun üstünü toprakla örtmesi işlemine küfür denir. Aynı şekilde, insanın kalbinde var olan bir dini hakikatin üstünü çeşitli sebeplerle, cehalet, garaz ve çıkarcılıktan bir örtü kaplar ki, bu hale küfür denir. Buna göre küfür, dinin yok edilmesi ve dinsizlik demek değil, o dini hakikatin yerine başka bir dinin ikame edilmesi demektir. Şirk Şirk, tanrısızlık demek değildir, zira müşriklerin bizden daha çok tanrıları vardır. Müşrik bir tanrıya inanmayan ve ona ibadet etmeyen kişi değildir. Bildiğimiz gibi İsa, Musa ve İbrahim peygamberlerin karşısında tanrısızlar değil, müşrikler vardı. Peki müşrikler kimlerdir? Müşrikler tanrıya inanmayanlar değil, birden çok tanrıya inanan ve tapan kimselerdir. Öyleyse onları dini inançları ve duyarlılıkları olmayan kimseler olarak nitelendirmek mümkün değildir. Zira onların bir değil pek çok tanrıları vardır ve onlar, tapındıkları bu tanrılarının, kendilerinin ve evrenin yazgısı üzerinde etkili olduklarına inanırlar. Zaten biz Allah'a hangi gözle bakıyorsak onlar da tanrılarına o gözle bakarlar. Öyleyse müşrik, duygu bakımından dindar bir bireydir, fakat bağlandığı din yanlış bir dindir. Yanlış bir dine mensup olmak, dinsiz olmaktan farklı bir durumdur. Demek oluyor ki şirk bir dindir hatta insanlığın tanıdığı en eski din şekillerinden biridir. Putperestlik Putperestlik, şirkin anlamdaşı değil, onun çeşitlerinden biridir. Şirk, insanın, tarih boyunca gördüğü genel bir din iken putperestlik, tarihin bir döneminde ortaya çıkmış olan şirk şekillerinden biridir. Putperestlik, bir heykele ya da eşyaya kutsallık atfedilmesi demektir. Putperestler, kutsadıkları heykel ve eşyanın, Tanrı'nın kendisi, Tanrı'nın bir benzeri veya insanla Tanrı arasındaki bir aracı olduğuna inanırlar. Onlara göre bu Tanrılar, yaşam ve evren üzerinde bir biçimde etki sahibidirler. Bütün türleriyle putperestlik, şirk çeşitlerinden biridir. Kur'an'da putperestler eleştirilirken ya da onlardan söz edilirken, daha genel bir ifade kullanılmaktadır. Neden? Ta ki, şimdi zihinlerimizde var olan düşünce vücuda gelmesin, İslamın her tür putperestliğe bir şekilde karşı çıktığını düşünmeyelim, geçmiş bütün tevhidi hareketlerin devamı olan İslam'ın, bütün çeşitleriyle şirke hücum ettiğini ve ona temelden karşı olduğunu anlayalım diye. Oysa biz, şirk dininin, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Saffat, 95, ayetinde geçtiği gibi insanların, kendi elleriyle yonttukları heykellere tapınmak anlamına gelen putperestlikten ibaret olduğunu düşünüyoruz. Acaba biz insanlar tarih boyunca sadece taşlardan ve ağaçlardan yaptığımız putlara mı tapındık? Hayır, şirk, görünen ve görünmeyen yüzlerce çeşidiyle insanlık tarihinde genel bir din olarak var ola gelmiştir. Bugüne kadar insan toplulukları içinde görülmüş olan şirk çeşitlerinden biri de Afrika ve Arabistan cahiliyesinde ortaya çıkan putperestliktir. Siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Ayeti ise, şirk dinindeki tapınma biçimini ifade eden genel bir ilke ve açıklamadır. Şirk dini, tarih boyunca tevhid dini ile birlikte, iki saf halinde adım adım ve omuz omuza var ola gelmiştir. Şirk dini, İbrahim'in ve İslam'ın zuhuru ile birlikte son bulmamış, bilekis yaşamaya devam etmiş ve hala da devam etmektedir. Şirk dininin özellikleri. Bu, dinler tarihinin bir konusudur. Fakat ben İslam'daki ve kültürümüzdeki kavramları kullanarak konuyu ele almaya çalışacağım. Bu iki saftan birinde Allah'a ibadet vardır. Allah kainatı yaratan, tedbir eden, bilgi ve irade sahibi olandır. Bu sıfatlar bütün İbrahimi dinlerde vardır. O Haliktir, bütün kainatı yaratmıştır, Müdebbirdir, kainatın yönetimi ve varlığının sürmesi ona bağlıdır, irade sahibidir, varlığa hükmetme biçiminde özgürdür. Dilediği gibi tasarrufta bulunur, bütün kainatı murakabe altında tutabilecek sınırsız bilgiye ve görme özelliğine sahiptir. Bununla birlikte Allah, varlığın ve kainatın gayesi olduğu gibi, alemin istikametini de belirler. Bu sonsuz kudrete ibadet etmek, bütün insanları evrendeki tek kudrete ibadet etmeye davet etmek, varlıktaki yegane gücün bu olduğuna inanmak ve hayat boyunca bu kudrete dayanmak demektir. Zaten bütün İbrahim'i dinlerdeki en büyük esas budur ve İbrahim'in kendisi de bu esasa yaptığı çağrı ile tanınmıştır. Tevhid, Tevhid davet olarak tarihe geçen bu çağrının şöyle evrensel bir yönü de vardır, İnsanlar, hayvanlar ve cansızlardan oluşan bütün varlığın, tek bir gücün eseri olduğuna, varlıkta tasarruf yetkisinin sadece bu güce ait bulunduğuna, onun dışında hiçbir etki sahibinin mevcut olmadığına ve her şeyin, herkesin, her rengin, her türün ve her özün tek yaratıcının yapımı olduğuna inanmak olan, ilahi birliğin mantıki sonucu, insanların birliğidir. Başka bir deyişle, tevhidin anlamı şudur, varlığın tümü, bir tek gücün elindeki bir imparatorluk gibidir. Bütün insanların türedikleri kaynak birdir, insanlar aynı irade ile hidayete erer, aynı hedefe yönelir ve aynı tanrıya sahiptirler. Bütün güçler, işaretler ve değerler onun karşısında yok olur. Tevhid inanan biri olarak kainata baktığımda onu bir beden gibi, canlı bir bütün olarak görüyorum. Bu beden aynı ruh, aynı kudret ve aynı tedbir tarafından yönetildiği için bir bütündür. İnsanlığa baktığımda da insanların aynı türden ve aynı değerde olduklarını görüyorum. Zira onlar da aynı elden ve aynı tezgahtan çıkmışlardır. Söz konusu iki dinden yani şirk ve tevhid, biri olan tevhid dini, tek tanrıya ibadet etme ve bütün varlığın ve insanlığın tarih içindeki bütün yazgısının, tek kudretin eseri olduğuna inanma temeli üzerine oturmaktadır. Daha önce de söylediğim gibi, tanrının birliği, evrenin birliğini, evrenin birliği ise insanın birliğini gerektirmektedir. Diğer yandan, tevhid inancı insana mahsus bir inançtır. Bir güce ibadet ve kutsal bir varlığa, Durkheim'in ifadesiyle, ya da Gayba, Kur'an'ın ifadesiyle, inanma duygusu, insanda fıtrı olarak mevcuttur. Bu fıtrat, baştan beri insanla birlikte var ola gelmiştir. İnanma ve ibadet duygusunun, insan fıtratında bulunduğunun göstergesi, bu duygunun devamlı olması ve her zaman ve her yerde yaygın bir şekilde mevcut olmasıdır. Tarihe baktığımızda, tümüyle ibadetten uzak yaşayan hiçbir millet yoktur. Yine, yeryüzünü gözden geçirdiğimizde görürüz ki ibadet, her yerde vardır. İşte bu durum, ibadetin fıtri bir olgu olduğunun delilidir. İnsan fıtratındaki tapınma arzusu, tevhid dini ve evrende hakim olan kudretin tanınması vesilesiyle bütün beşeriyetin, halkların, sosyal sınıfların, ailelerin ve fertlerin birliğine dönüşür ve bunun neticesinde de hukuk birliğinin, değer ve onur birliğinin ortaya çıkmasına sebep olur. Diğer tarafta ise söz konusu dini duygu, şirk şeklinde tarih sahnesine çıkar. Şirk, her dönemde farklı bir şekilde ortaya çıkar ve tevhid dininin karşısına büyük, dirençli ve saldırgan bir güç ortaya çıkarır. Burada, her tevhid dininin karşısına çıkan bütün güçleri tek tek açıklama imkanı yoksa da, en azından büyük peygamberlerin yaşam hikayelerine şöyle bir göz atabiliriz. Bu durumda da şirk dinini inceleme imkanını elde etmiş oluruz. Mesela Musa bağlamında Tevrat'a, Tevrat'a dair kitaplara, Yahudi kültürüne, hatta Kurana ve hadislere baktığımızda görürüz ki Musaya karşı ilk isyan bayrağı açan ve herkesten önce ona saldıran Samiri ve Belamı bağır olmuştur. Samiri, Musa, yıllarca süren sıkıntı ve mücadelelerden sonra Kavmine bir olan Allah'ı tanıttı ve Kavmine hörafecilik putperestlik ve buzağıya tapma gibi o dönemin şirk biçimlerinden temizledi. Ancak Samiri, insanları yeniden buzağıya tapar hale getirmek için, Musa'nın, kavminden uzakta kısa bir süre geçirmesini fırsat bilerek bir buzağı heykeli yaptı. Halbuki insanların tapınmaları için buzağı heykeli yapan bu kişi, Tanrı tanımaz ve dinsiz değildi, bilakis, dine inanan hatta insanları dine davet eden biriydi. Belamı Bağur Melammu Baaur materyalist bir filozof ya da bir naturalist miydi? Hayır, o dönemin en büyük din adamlarından biriydi ve insanlar dini konularda ona danışırlardı. Ancak o Musa'ya karşı çıktı ve kendisine olan dini bağlılıktan dolayı insanlar üzerinde daha etkili olup hak dine tarihteki en büyük zararlardan birini verdi. Ferisiler: İsa'ya bir bakın. Ölünceye, Hristiyan inancına göre çarmıha gerilinceye kadar çektiği acılar gördüğü baskılar, duyduğu küfürler, kendisi ve annesi hakkında yapılan en bayağı iftira ve ithamların arkasında ferisiler vardı. Halbuki o vakit, diniyi, müdafaa ve himaye etme iddiasında olanlar da onlardı ve onlar, materyalist, zındık ya da mühid değillerdi. Zaten o dönemde materyalizm diye bir şey de yoktu. Onlar, İsa ve havarilerine karşı şirk dininin bayraktarlığını yapan kimselerdi. İslam peygamberine bir bakın, Uhud'da, Taif'te, Hevazin'de, Mekke'de, Bedir'de ona kılıç çekenlerden kaç kişi ateist ya da dinsiz idi. Bir kişi bile bulmak mümkün değildir. Hepsi de doğru ya da yanlış, bir şekilde inanıyorlardı, fakat Muhammed ve ona inananları yok etmek de istiyorlardı. Neden böyle yapıyorlardı? Çünkü onların iddiasına göre Muhammed, İbrahim'in evine olan saygınlığı bitirecek, Onların dini inançlarını ve kutsallarını yok edecek, kutsal Mekke şehrini yıkacak ve Allah katında kendilerine şefaat edecek ve aracılık yapacak olan putları kıracaktı. Onların bahaneleri buydu. Binaenaleyh, gerek Kureyş müşriklerinin bu tavırları olsun, gerek diğer Arap kabilelerinin Muhammed'e karşı yaptıkları savaşlar olsun, dine karşı din, çerçevesinde ortaya çıkan vakalardır. Bu anlayış, peygamberden sonra da farklı biçimlerde devam etmiştir. Ali'ye ve İslam'ın özünü yaşatmak ve devam ettirmek isteyen harekete karşı çıkanlar, kafir, inançsız ya da dinsiz kimseler miydi? Yoksa Allah mı inkar edilmişti? Ya da Emevilerle Ali taraftarları arasında ve Abbasilerle Ehli Beyt arasında yine, dine karşı yeni bir dinin karşı çıkışı mı söz konusuydu? İbrahim'i ve Tevhid'i dinin özelliklerinden biri, Allah'a ibadettir. Adem'den günümüze kadar insanlık tarihine, değerlerine ve hayatına yön veren ve insanı evrendeki ilahi kanuna teslim olmaya çağıran tek din ve tek inanç hareketleri, tağuta ibadet etmeye karşı çıkmışlardır ve insanlık var olduğu sürece de karşı çıkmaya devam edeceklerdir. Tağuta tapanlar ise insanı, nihai gayesi Allah olan ve İslam adındaki yaratılış yoluna davet eden bu dine karşı çıkmışlardır. Bu din, insanlığı Allah'a teslim olmaya ve onun dışındaki her şeye isyan etmeye çağırırken, şirk dini, evrendeki ilahi kanuna ve her şeyin özü, başı ve sonu olan Allah'a çağırmak anlamında olan İslam'a isyan etmeye davet eder. Bununla da kalmaz, Allah dışındaki yüzlerce güce teslim olma ve kulluk yapma çağrısında bulunur. Şirk, bir taraftan insanı Allah'a kulluk yapmaktan alıkoyarken, diğer taraftan da, pek çok puta teslim olmaya, boyun eğmeye ve insanı köleliğe mecbur eder. Bunu yapan, kainattaki yüce kudrete karşı gelen ve insanların, kendi elleriyle yontup ürettikleri putlar olan tağuttur. Her şey put olabilir, lat uzza, araba, üstünlük taslama, sermaye, kan, soğuk. Her dönemde farklı bir tağut Allah'a karşı isyan etmiştir. Tevhid dininin özelliklerinden biri, İnkılâbi olması, şirk dininin özelliklerinden biri de muhafazakar ve saptırıcı olmasıdır. İnkılâbi din ne demektir? İnkılâbi dine mensup olan ve bu dinin eğitimini alan bir kişi, Hayatın maddi, manevi ve sosyal alanlarının tümüne tenkidi bir gözle bakar ve batıl olarak gördüğü şeyi kaldırıp, yerine hakkı ikame etme sorumluluğunu taşır. İnkılabi olan tevhid dini, mevcudu, olduğu gibi benimsemez ama ona ilgisiz de kalmaz. Peygamberlerin tümüne bir bakın, saf ve hiçbir değişikliğe uğramamış olan ilk çıkışlarında hepsinin yaptığı ilk iş, mevcut tuğyana ve kötülüğe karşı çıkmaları ve Allah'ın kanunlarının tecellisi olan kaynattaki kanunlara itaat etmeye çağrıda bulunmalarıdır. Mesela Musa'ya bir bakın, o, üç sembole karşı çıkmıştır, zamanın en zengini olan Karun, şirk dininin en büyük dini lideri olan Belâm-ı ve en büyük siyasi otorite olan Firavun. Musa bu üç sembole mi karşı çıktı, yoksa statükoya mı? O zaman statükoya neydi? O zamanki statüko, azınlıkta olan Septi ırkının, Kıptilerin baskısı altındaki yaşamalarıydı. Musa'nın mücadelesi, Kıpti ırkının üstünlüğüne dayanan ırkçılığa ve bir ırkın, diğer ırkın esareti ve zilleti altında yaşamasına karşı çıkmaktı. Onun hedefi ve ideali, tutsak olan bir kavmi, doğru yola getirmek ve inanç temelinde kurulmuş, tauta tapınılmayan ve tevhid dininin gerektirdiği toplumsal birliğe sahip olan bir toplum kurabilmek için o kavmi, vaat edilmiş olan yere hicret ettirip yerleştirmekti. Muhafazakâr din ne demektir? Şirk dini, tanrı, ölümden sonra dirilme ve gaybi güçler gibi metafizik bütün inanç ve din esaslarını olduğu gibi kabullenerek ya da onları tahrif edip saptırarak insanları, kendilerinin ve toplumlarının mevcut durumunun, olması gereken bir durumda olduğuna ve bu durumun, ilahi takdirin bir tecellisi olduğuna inandırmaya çalışır. Mesela, bugünkü kaza, kader inancımız, Muaviye'nin oluşturduğu ve bize bıraktığı bir hediyedir. Tarih açıkça göstermektedir ki, kader ve cebir inancı, Emevilerin oluşturdukları bir inançtır. Bu inanç sayesinde Müslümanları, her türlü sorumluluktan, teşebbüs ruhundan ve eleştiriden alıkoymuşlardır. Zira cebir, var olan ve sunulan her şeyi kabul etmek demektir. Oysa peygamberin ashabına baktığımızda, onların, her an için toplumsal sorumluluk duygusuna sahip olduklarını görürüz. Emri Bil Maruf ve Neh'i Anil Münker Geniş halk kesimlerinde ayağa düşmüş olan ve aydınlarca telaffuz bile edilmeyen, Emri Bil Maruf ve Neh'i Anil Münker kavramı, Bugünkü Avrupa aydınlarına göre insan, sanat ve aydın sorumluluğu olarak ifade edilmektedir. Felsefe, sanat ve edebiyatta ele alınmış olan bu sorumluluk, emri bilmaruf ve Nehyi anil münker ile ifade edilen sorumluluğun ta kendisidir. Ancak bugün, emri bilmaruf ve Nehyi anil münkeri öyle bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz ki, bu uygulamanın bizzat kendisi münkerdir. Şirk dininin tarihteki seyir biçimi Şirk dini tarihte iki şekilde devam etmiştir. Daha önce değindiğim gibi şirk dininin amacı, statü koyu savunmak ve muhafaza etmektir. Tarih boyunca insanların asil olan olmayan, efendi köle, sömüren sömürülen, yöneten yönetilen ve özgür tutsak şeklinde iki kısma ayrıldığını görüyoruz. Bunların bir kısmı, yiyecek, içecek, altın ve soy sop sahibi iken, diğerleri herhangi bir şeye sahip değildir. Daima bir millet diğer milletlere egemen olmuş, bir sınıf diğer sınıfa tercih edilmiş ve bir aile diğer ailelere üstün tutulmuştur. Bu durum, statükonun muhafaza edilmesi ve savunulması sonucunu doğurmuştur. Bunun içinde her bölgeye ait bir tanrı olmalıdır ki, her ırk ve her haneden varlığını sürdürebilsin anlayışı ortaya çıkmıştır. Bazı kimseler kendilerine hukuki, iktisadi ve sosyal imtiyazlar tanırken kendileri dışındakileri de mahrum bırakırlar. Ancak bu imtiyazları muhafaza etmek zordur, gün gelir zorbalar, söz konusu imtiyazları ve kaynakları zorbalıkla ellerinde tutamaz olurlar. Bu durumda şirk dini devreye girer ve statükoyu muhafaza görevini üstlenir. Şirk dininin buradaki görevi, insanları, kendilerine sunulan ve dayatılan her şeyin, Allah'ın iradesinin tecellisi olduğuna ikna etmek ve ona teslim olmalarını sağlamaktır. Bunun sonucunda da insanlar, sadece kendilerinin değil, tanrılarının ve putlarının da, kendilerinden üstün olan insanların tanrılarından ve putlarından daha aşağı bir seviyede olduğuna inanmaya başlarlar. Şirk dininin kurucu ve korucuları Şirk dini, sınıf ve ırk ayrımcılığı üzerine bina edilmiş olan bu yapıyı güçlendirme görevini üstlenir ve onu sürekli hale getirir. Bundan dolayıdır ki şirk dininin kurucu ve korucuları, Toplumda her zaman üst tabakanın sırasında ve seviyesinde yer almışlardır, hatta kimi zaman üst tabakadan daha etkin, üstün ve zengin olmuşlardır. Sasanilerdeki ateşperest din adamlarına ve düştü rahiplere, Avrupa'daki keşişlere, İsrail oğullarındaki hahamlara ve Belam-ı Baur gibi tiplere, Afrika ve Avustralya'daki putperest kabilelerde bulunan büyücü, Kahin ve falcılar gibi mevcut dinin sahipleri olarak ortaya çıkan kimselere bir bakın, hepsi de ya toplumdaki egemen zümre ile el ele ve omuz omuza hareket etmişler veya onların da üstünde bir yere sahip olmuşlardır. Avrupa'da, toprağın yüzde yetmiş beşinden fazlasının keşişlerin elinde olduğu dönemler olmuştur. Sasaniler döneminde ise, Zerdüşti din adamları ve mabetlerinin tasarrufu altındaki toprak, çiftçilerin elindeki topraktan daha çoktu. İnandığımız ve izlerini takip ettiğimiz peygamberler, düşündüğümüzün ve tahayyül ettiğimizin aksine, tarih boyunca eski toplumlara ekonomik, ahlaki ve fikri bakımlardan zalimce ve insanlık dışı bir hayat yaşatan ve tevhid dinine karşı tauta ve puta tapınmayı savunan şirk dininin karşısında yer almışlardır. Şirk dininin temeli. Şirk dininin temeli, bir grup insanı zenginleştiren, diğerlerini ise fakir bırakan ekonomik anlayıştır. Bu ekonomik sistem, var olabilmek ve varlığını sürdürebilmek için dine ihtiyaç duymaktadır. Zira din kadar insanları kendiliklerinden boyun eğmeye sevk eden güçlü hiçbir etken yoktur. Bu görevi daima, şirk dini, statükoyu muhafaza ederek yerine getirmiştir. Şirk dini bu görevi iki şekilde yapmıştır. Bir insanlara, egemen güç ve aileler sayısınca tanrı inancını aşılayarak, İki kendine mensup olan egemen sınıfa, alt tabakadaki insanlara karşı imtiyazlar sağlamak ve bu imtiyazları tarih boyunca muhafaza etmek suretiyle. Uyuşturucu din, din karşıtlarının da söylediği gibi, şirk dininin ana unsurları, cehalet, korku, ayrımcılık, sermayedarlık ve bir sınıfın insanlarını diğer insanlara karşı üstün tutmaktır, din karşıtlarının bu değerlendirmesi, hak din için değil, şirk dini için doğrudur. Doğru olan bir şey daha vardır ki, o da şirk dininin, zillet, sıkıntı, çaresizlik ve cehalet içinde yüzen halkları, içinde bulundukları durumun kendileri, ataları ve çocukları için ilahi bir takdir olduğuna inandıran ve buna teslim olmaya çağıran bir uyuşturucu görevini görmesidir. Mürci ve Sorumsuzluk Mesela mürci mezhebine bakın, bu mezhep, İslam toplumundaki günahkar ve suçluların, bu durumlarından sorumlu olmadıklarını iddia etmektedir. Mürci'nin görüşü şudur, Allah mahşerde, Ali ve Muaviye'nin hesabını görmek için terazi kurar. Bu şu demektir, Allah, hesaplarını göreceğine göre, Ali ve Muaviye hakkında bir şey söylemek sana düşmez, sen, neyin doğru neyin yanlış olduğuyla ilgilenmeden hayatını yaşamaya bak. Şirk dininin hareket biçimi. Şirk dini tarih boyunca iki şekilde hareket etmiştir. Bir dinler tarihinde görüldüğü gibi şirk dininin, kendine mahsus bir hareket çizgisi vardır. Bu hareket, totem, tabu, mana, grup tanrısı, çok tanrıcılık ve ruhlara tapınma şeklinde bir seyir çizmiştir. Dinler tarihindeki bu şirk dinleri, aslında şirk dininin farklı tezahür biçimleridir. İki şirk dininin en tehlikeli, en silsi olan ve insana ve hakikate en çok zarar veren şekli gizli şirktir. Bu tevhid perdesi altında gizlenen şirk biçimidir. Tevhid peygamberleri şirk'e karşı çıktığı sürece şirk dini de onlara karşı çıkmıştır. Ne zaman ki peygamberler muzaffer olmuşlar ve şirk dinine diz çöktürmüşlerse, şirk dini tevhid dininin takipçileri arasında gizli bir şekilde varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Mesela Musa'ya ve onun davasına karşı çıkan Belaamı Baaur Musevi din adamları olan hahamlar ve İsa'yı öldürmeye teşebbüs eden ferisiler kılığında ortaya çıkıp iş yapmıştır. İsa'yı öldürmek isteyen, ona karşı çıkan ve putperest Rum Kayseri ile el ele, omuz omuza, tevhid karşı mücadele eden güruhun içinde, Musa'ya inananların takipçisi olan kimseler de vardı. Belamı Baur ve Samiri, Musa'nın getirdiği dinin kisvesi altında sahneye çıkmışlardır. Orta çağdaki Hristiyan keşişlerin, sevgi, dostluk, vefa ve sabır dini olan Hristiyanlık ve barış ve affın timsali olan İsa adına işledikleri cinayetleri, Moğollar rüyalarında bile işlememişlerdir. Peki, bunlar İsa'nın izleyicileri ve havarileri miydiler, yoksa şirk dininin mensupları mıydılar? Aynı ferisiler, bu sefer keşişler kılığında sahnedeydiler, Musa'nın dinini şirk ile öldürmek istediler ve bunu başardılar da. Hal böyle olunca 19. yüzyılda din hakkında söylenen şu sözün doğruluğunda hiçbir şüphe yoktur, din, insanların, Ölümden sonraki hayat ümidiyle bu dünyadaki fakirlik ve mahrumiyete karşı tahammül edebilmeleri ve yaşadıkları her sıkıntının ve kendilerine sunulan her durumun Tanrı'nın iradesi ile olduğuna, dolayısıyla da bu durumu değiştirmelerinin mümkün olmadığına inanmaları için bir afyondur. Yine 18 ve 19. yüzyıldaki bilginlerin söylediği şu sözler de doğrudur. Din, insanların, bilimsel gerçekler konusundaki cehaletlerinden doğmuştur. Din, insanların mevhum korkularının ürünüdür. Din, feodal yapıdaki ayrımcılık, sermayedarlık ve fakirlik sonucu ortaya çıkmıştır. Peki, bu hangi dindir? Bu din, gizli kalmayan hemen tümüyle tarihe geçmiş olan şirk dinidir. Bu din, kimi zaman tevhid, musevilik, isevilik adlarını kullandığı gibi hilafet, abbasiilik ve ehlibeyt adlarını da kullanmıştır. Aslında bunlar, tevhid, cihad ve Kur'an kisvesi altındaki şirk dinleridir. Üstüne üstlük bu dinlerin mensupları, Kur'an'ı mızraklarının ucuna takmak suretiyle bu konuda önde görünmekten de geri durmamışlardır. Kur'an'ı mızrağının ucuna takıp sokağa çıkanlar, Lat ve Uzza için peygambere karşı çıkan Kureyşliler değildi. Zira onlar, durumlarını o dönemde açıkça ortaya koyamıyorlardı. Bunun için mızraklarının ucuna Kur'an'ı takarak dahilde Ali, dolayısıyla da Allah ve Muhammed ile savaşıyorlardı. Halife, cihada ve hacca gidip peygamber ve onun ailesi adına Kur'an esasına dayalı İslam devletini yönetirken aslında şirk dinini yönetiyordu. Şirk dini, orta çağda Musa ve İsa adına hüküm sürmüştür. Musa ve İsa, tevhid dininin kurucuları oldukları halde şirk dini onların adını kullanarak varlığını sürdürmüştür. Evet, yukarıdaki alıntılarda sözü edilen din, saptıran, uyuşturan, duraklatan, sınırlandıran ve insanların durumlarına karşı kayıt davranan şirk dinidir. Bu din, tarih boyunca da insanlara musallat olmaktan geri durmamıştır. Demek ki, din, korkudan doğmuştur, insanları uyuşturur ve sınırlandırır, feodalitenin ürünüdür. Diyenler doğru söylemişlerdir. Bu tespitleri yapanlar, tarihi esas almaktadırlar. Oysa bunlar, Din konusunda da tarih konusunda da uzman kimseler değiller. Dolayısıyla tarihe bakan herkes gibi onlar da, tevhid-şirk ayrımı yapmadan din hakkında genel değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Gerçekten de İbrahim'i dinlerdeki ve şirk dinlerindeki tanrı isim ve sıfatlarını karşılaştırdım ve şirk dininin, korku ve cehaletten doğduğunu gördüm. Bundan dolayıdır ki müşrikler insanların uyanmasından, okur yazar ve bilgi sahibi olmalarından korkarlar. İsterler ki belli konulardaki bilgiler her zamanki gibi sabit kalsın, o konularda ilerleme kaydedilmesin ve bu bilgilerde kendi tekellerinde olsun. Zira bilginin artması, insanların uyanması, tenkidi bakış açısı, ideal sahibi olma ve adalet talebi şirk dinini sarsar ve yok eder. Bunun içindir ki, şirk dini feodalizm öncesinde, sırasında, sonrasında, doğuda ve batıda daima mevcut durumu muhafaza yoluna gitmiştir. Şirk dinlerindeki tanrıların bütün isim ve sıfatları, korku, vahşet ve zorbalık gibi istibdadın farklı boyutlarını içeren isim ve sıfatlardır. Oysa 3000 bin yıl önceki dinler dahil, İbrahim'i dinlerin isimlerinin manaları şu iki mana ile bir şekilde bağlantılıdır. Bir aşk, güzellik, celal ve cemalin yegane sahibine kulluk. İki koruma, dayanak noktası, baba şefkati, lider ve sığınak. Öyleyse tarih boyunca dünyada hüküm süren şirk dininin cehaletten ve insanların doğa olaylarından kaynaklanan korkularından doğduğu düşüncesi doğrudur. Halbuki İbrahim'i dinler aşktan, insanın tek hedefe ve kaynattaki tek Rabb'e kendisini adamasından, varlıktaki tek kıbleye yönelmesinden, Ruhi, fikri ve sosyal her tür ihtiyacına cevap veren mutlak Cemal, Kemal ve Celal sahibine olan bağlılığından doğmuştur. İbrahim'i dinlerin peygamberleri, maddi, manevi ve sosyal bütün egemen güçlere ve, F. Bacon'un ifadesiyle, zihni, beşeri, ekonomik ve maddi her tür puta karşı çıkmışlardır. Kendilerini ve mensuplarını, statü koyu değiştirmek ve Kur'an'da peygamberlerin gönderiliş amacı olarak gösterilen adaleti sağlama ve sürdürme konusunda sorumlu görmüşlerdir. Bütün bunlardan hareketle varmak istediğimiz nokta şudur, tarih boyunca din, dinsizliğe karşı değil, dine karşı olmuş ve dinsizlikle değil, din ile savaşmıştır. Bilgi, basiret, aşk ve insanlığın fıtri adanmışlığı üzerine kurulmuş olan tevhid dini, cehalet ve korkudan doğmuş olan şirk dininin karşısında yer almıştır. İnkılabi bir din olan tevhid dini daima, sahih inançları tahrif etmek ya da sahte inançlar ve tanrılar üretmek suretiyle statükoyu koruyan taut perestliğe karşı çıkmıştır. Tevhid peygamberi, insanları, Allah'ın iradesinin tecellisi olan varlıktaki kanunlara ve evrensel gidişata uymaya çağırır. Tevhid dininin gereği, Allah dışındaki her güce, hayır, demektir. Allah'a kulluğun karşısında, tağut perestlik vardır. Tağut ise insanı, evrene ve insan hayatına egemen olan hak nizama karşı çıkmaya ve toplumdaki farklı güç odaklarının tezahürleri olan çeşit çeşit putlara köleliğe ve onlar karşısında zelil olmaya davet eder. Allah ve insan, Tevrat ve İncil'in tahrif edilmemiş olan bölümlerinde ve Kur'an'ın istisnasız hemen her yerinde insan ile Allah kelimeleri aynı çizgide zikredilmektedir. Yani ilmi ve yaratılışa dair ayetlerde değil, Sosyal, siyasi ve ekonomik meseleleri açıklayan bütün ayetlerdeki en nas kelimesini kaldırıp yerine Allah kelimesini koymak, Allah kelimesinin yerine ise en nas kelimesini koymak, cümlede hiçbir değişikliğe neden olmaz. Mesela kim Allah'a güzel bir borç verirse, ayetinin manası, Allah'ın ihtiyacı olduğu için ona borç vermek demek değildir, onun manası, insana borç vermek demektir. Sosyal konularla ilgili ya da sosyal bir yönü olan bütün ayet ve hadislerde Allah ile insan aynı safta yer almaktadırlar. Tavuta Tapanlar Hak din safının karşısında kimler vardır? Tavuta Tapanlar Peki tauta Tapanlar kimlerdir? Tavuta Tapanlar, Kur'an'da mele ve mütref olarak geçen toplumdaki açgözlü oburlar ve her yetkiye sahip olup hiçbir sorumluluğu olmayan kimselerdir. Mele ve mütref dini, ya kendi adıyla açık bir şekilde ya da, Allah ve insan dini, olan hak dinin perdesi altında kendisini gizleyerek tarih boyunca egemen olmuştur. Oysa tevhid dininin hükümranlığı tarihte gerçekleşmemiştir. Bana göre Şianın gurur duyulacak özelliklerinden biri, orta çağda İslam yönetimi adına dünyaya sunulan hiçbir şeyi kabul etmemesi, Sömürgeci emperyalistlere karşı mücadeleden geri durmaması ve söz konusu yönetimleri Allah Resulü'nün hilafeti olarak değil Kayser ile Kisre yönetimleri olarak kabul etmesidir. Zaten İbrahim'i ve tevhid din, daima, tağuta tapınmaya, mele ve mütref dinine karşı çıkmış, insanları da bu cepheye karşı çıkmaya davet etmiştir. Tevhid dini şunu söylemiştir, Allah, siz insanların safındadır, onun muhatabı insandır ve amacı, adaleti sürekli bir hale getirmektir. Tevhid dini, insanı, kamil hale getiren bilgi, sevgi, yüce kudrete kulluk ve bilinç dinidir. Ne yazık ki, tarihe ve mevcut duruma karşı eleştiri ile ortaya çıkan tevhid dini, tarihte hiçbir zaman tam olarak hayata geçememiştir. Tauta yani mele ve mütrefe tapınmayı öneren muhafazakar ve uyuşturucu şirk dini ise her zaman var ve egemen olmuştur. Bana, bir aydın olarak sen, nasıl dine bu kadar sarılıyorsun? diyen aydınlara da şunu söylemek istiyorum, ben bir dinden söz ediyorsam, bilin ki, geçmişte topluma hükmetmiş olan herhangi bir dinden değil, bu dini ortadan kaldırmayı hedefleyen dinden söz ediyorum. Peygamberleri, her tür şirki ortadan kaldırmak için çalışmış olan dini kastediyorum. Ancak sözünü ettiğim din, hiçbir zaman sosyal hayat bakımından tam olarak toplumda hayat bulamamıştır. Benim dile getirmek istediğim bu konudaki şu sorumluluğumuzdur, tevhid peygamberlerinin yaptığı gibi, muhafazakar ve uyuşturucu şirk dinini kaldırıp yerine tevhid dinini ikame etmek için çaba göstermek, bizim ve gelecekteki insanların insani sorumluluğudur. Öyleyse benim dine sarılmam, geçmişe dönmek değil, tarihteki bu mücadeleyi devam ettirmek demektir. Dine Karşı Din 2. Bölüm 1. Bölümde, Dine Karşı Din ifadesinden neyi kastettiğimi söyledim. Orada söylediğim, aslında karmaşık felsefi bir konu değil, basit bir konudur. Fakat pek çok basit konu vardır ki, onları ihmal ettiğimizde sonuçları çok ağır olmaktadır. İşte benim de yeni fark ettiğim gerçek şudur. Kafalarımızdaki anlayışın aksine, tarih boyunca din, küfürle yani dinsizlikle savaşmamıştır. Çünkü tarih, sosyoloji, din sosyolojisi ve antropoloji bilimlerinin de gösterdiği gibi tarihte tanrısız hiçbir toplum yoktur ve insanların toplumsal yaşamları din merkezli olmuştur. Yine şunu söyledim, geçmişteki bütün toplumlar, hangi ırktan ve hangi dönemde olursa olsun, dini toplumlardır yani tarihteki her toplumun düşünce ve kültürünün temelinde din vardır. Kültürleri ve medeniyetleri inceleyen ya da üniversitede okutan bir tarihçi, görür ve bilir ki, aslında tek toplum ve tek millet vardır, değişen, sadece din ve kültür anlayışlarıdır. Kim vedalar ve Buda dinlerini dikkate almadan Hint kültüründen söz edebilir? Kim antik Çin'i değerlendirirken, Çin kültürünün özü ve temeli olarak değil de sadece bu kültürün büyük şahsiyetlerinden birileri olarak Lao Tzu ve Konfüçüs'ten söz edebilir. Bu gerçeklerden anlıyoruz ki, tarih boyunca bütün toplumlar, dine bağlı olarak yaşamışlardır. Toplumlar, sadece bir dine inanmakla kalmamış, yaşamlarında da dini esas almışlardır, din, sadece onların manevi, ahlaki ve düşünsel hayatlarını değil, maddi ve ekonomik hayatlarını, Hatta şehirlerinin mimari yapılarını bile yüzde yüz etkilemiştir. Daha önce de söylediğim gibi antik şehirlerin çoğu, sembolik şehirler olup bir mabet etrafında kurulmuştur. Zamanla bu mabet, o şehir için bir sembol haline gelmiştir. Bugün Eyfel Kulesi Paris'in sembolü olduğu gibi, geçmişte de mabetler şehirler için bir semboldü. İlk insan Adem'den son peygambere kadar İbrahim'i dinlerin, İslam dininin bütün peygamberleri, Hangi cepheye, hangi düşünceye ve hangi sosyal yapıya karşı çıkmışlardır ve hangi cephe onlara karşı durup direnmiştir? Bu cephenin küfür cephesi olduğunu biliyoruz, fakat küfür, dinsizlik değildir. Zaten peygamberler de insanları salt anlamıyla dine davet etmek ya da onlarda dini duyarlılık oluşturmak için gelmemişlerdir. Peygamberler, fertler ve toplumlar, illaki bir dine inansınlar diye de çalışmamışlardır. Yine peygamberler, toplumda ibadeti yaygınlaştırmak için de gelmemişlerdir, çünkü ibadet, dini duygu, gayba ve bir tanrıya, ya da tanrılara inanma kişilerde ve toplumlarda daima var ola gelmiştir. Tarihte, peygamberlere, daha çok da İslam kelamcıları ve filozoflarına karşı çıkan zındıklar ve dehrilere gelince, bunlar, başka bir dini anlayışa sahiptiler ve farklı bir metafizik inanışları vardı. Ayrıca dehrilik olgusu, geç dönemde ortaya çıkmış olan bir olgudur. Felsefe ve akılcı düşüncenin gelişmesi ile birlikte nadir de olsa bazı kimseler, din ve maneviyat konularında bazı şüpheler ortaya attılar. İşte dehriler, bu çerçevede ortaya çıkan kimselerdir. Demek ki dinsizlik, tarihte kelime anlamıyla hiçbir zaman var olmamış, herhangi bir toplum oluşturmamış ve herhangi bir döneme damgasını vurmamıştır. Daha önce de söylediğim gibi insanlık tarihinde sosyal yapısı, tarihi, ekonomisi, kültürü ve medeniyeti birbirinden farklı pek çok toplum yaşamıştır ve bunların tümü de dini toplumlardır. Bunun içindir ki peygamberlerimiz, insanlık tarihinin başlangıcından beri, toplumlarının ihtiyaçları ve sorunlarına göre dini hareketlerini şekillendirip toplumun mevcut dinine ve onun koruyucularına karşı harekete geçmişlerdir. Buna mukabil, her zaman bir güç, peygamberlere karşı çıkmış ve bizim inandığımız dini hareketi engellemek, onu yok etmek ya da tahrif etmek için bütün gücünü ve imkanını kullanmıştır. Bunu, dinsizlik değil, küfür yapmıştır. Öyleyse bizim inandığımız manada din, insanlık tarihi boyunca, başka bir dine karşı çıkmış ve peygamberlerin mücadelesi, dinsizliğe karşı değil, küfüre karşı olmuştur. Zira toplumlarda dinsizlik vücut bulmamıştır. Dolayısıyla da mücadele, toplumun ve zamanın dinine karşı yapılmıştır. Küfür dini ve İslam dini. Allah, peygambere şöyle diyor, de ki, Ey kafirler bu ayetin geçtiği kafirun suresindeki tekrara ve peygambere söylemesi emredilen ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ayetindeki inceliğe dikkat edin, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ayeti Ey Muhammed, sana karşı gelenlere söyle, ben, siz kafirlerin ibadet ettiği şeye ibadet etmem. Demektir. Kullanmak istediğim her kelime, bu surede mevcuttur. Bu ayette, ibadet meselesinin karşısında ibadetsizlik değil, ibadet yer almaktadır. Yani peygamberin karşısında yer alan kimseler ibadete inanmayan tanrı tanımaz kimseler değildi, bilakis ondan daha çok tanrıya sahiptiler. Görüldüğü gibi tartışmaya konu olan asıl mesele, din meselesi değil Tanrı meselesidir. Daha sonra gelen siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz ayeti, anlam bakımından bir önceki ayetin aynısıdır. Bu tür tekrarlarla kuran, önemli meseleleri farklı boyutlarıyla tam olarak zihinlere yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayıdır ki ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ayetinden hemen sonra siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Ayet-i Nazil olmuştur. Nihayetinde şuur, şöyle bir açıklama ile bitmektedir, sizin dininiz size, benim dinim banadır. Yani din, din ile savaşır. Tarihe küfür dini egemendir. Peki, birinci bölümde sözünü ettiğimiz savaşta hangi taraf galip oldu? Tevhid, benim dinim banadır, dini mi, yoksa kafirlerin dini mi? Tarih boyunca kafirlerin dini galip olmuştur. Toplumlara baktığımızda. Hak olduğuna inandığımız peygamberler, tarihin hiçbir döneminde dinlerini, istendiği gibi tam olarak topluma hakim kılamamışlardır. Peygamberler, daima kendi dönemlerindeki mevcut dinlere karşı bir devrim şeklinde dinlerini ortaya koymuşlardır. Ancak ellerinde güç olan kafirler, her seferinde statükoyu muhafaza eden dinlerini toplumda daha kuvvetli bir şekilde hakim kılmışlardır. Çünkü ekonomik, sosyal ve siyasi güç daima onların elinde olmuştur. Tarihin başlangıcından şimdiye kadar hak din, toplumda tam olarak yaşama imkanını bulamamıştır. Bundan ötürü de toplumlar, tarih boyunca küfür dininin tasallutu altında yaşamak zorunda kalmışlardır. Peki, bu din, hangi dindir ve bu dinin mensupları kimlerdir? Dinin mahiyetini aydınlığa kavuşturmak ve daha basit ve anlaşılır bir açıklama yapmak için dini metinlerden farklı isimler ve sıfatlar da çıkarılabilir, fakat Peygamber, bu dinler için sizin dininiz size, benim dinim banadır. İfadesini kullanmıştır. Muhatap bakımından, insan dini, öz, eksen ve davet yönü bakımından, Allah'ın dini, olarak nitelendirilebilecek dini, Peygamber, benim dinim banadır şeklinde ifade etmiştir. Tarih boyunca mevcut dine karşı bir itiraz ve devrim şeklinde ortaya çıkan ve peygamberler tarafından tebliğ edilen hak dinin muhatabı insan, ulaşmak istediği hedef ise Allah'tır. Mal halkındır. Kur'an'a baktığımızda ilk kelimenin, Allah, son kelimenin ise en nas, yani insanlar, kelimesi olduğunu görüyoruz. Kur'an'ın her yerinde muhatap insandır. Birinci bölümde, Allah ve insan dini olarak ifade ettiğim hak-din, felsefi açıdan panteizm dışında Allah'ın zatını, onun dışındaki varlıklardan ayırmaktadır, ancak sosyal bakımdan ikisini aynı safta görmektedir. İnsanın sosyal ve ekonomik hayatı ile ilgili bütün ayetlerde Allah kelimesinin yerine en nas kelimesi, en nas kelimesi yerine de Allah kelimesi kullanılabilir. Mesela mal, Allah'ındır. İfadesi, putperestlerin iddia ettiği gibi, Allah'ın da ihtiyaçları vardır. Onun için mabede ve onun sahibine adaklar ve kurbanlar vermek gerekir, şeklinde anlaşılmamalı. Mal, Allah'ındır. İfadesi, mal, insanlarındır. Demektir. Bu, günümüz dünyasının etkisinde kalarak benim yaptığım bir yorum değildir. Ebu Zer el-Gıfari'nin, Muaviye'nin yakasından tutup ona söylediği şu sözün aynısıdır, sen, mal, Allah'ındır, şeklindeki sözünle insanların malını yemeyi amaçlıyorsun ve şunu demek istiyorsun, mal, insanların değil Allah'ın malıdır, ben ise Allah'ın yeryüzündeki temsilcisiyim. Dolayısıyla da insanların, kamu, malını dilediğim gibi kullanırım, istediğim kimselere veririm ve istemediğim kimselere de vermem. Bu sözü ile Ebu Zer, Muaviye'ye mal, Allah'ındır. İfadesinin, mal, insanlarındır. Anlamında olduğunu dolayısıyla da malın ve servetin, imtiyazlı sınıfa değil halka ait olduğunu öğretmiş oluyordu. Allah'ın malı, halkın malıdır. Çünkü sosyal ve ekonomik konularda Allah ile halk, nas aynı saftadırlar. Bundan dolayıdır ki, insanlar, Allah'ın ailesidir, iyal, denmiştir. Allah'ın ailesi Allah'ın ailesinin yani insanların karşısında mele ve mütref zümresi vardır. Bu zümre, tarih boyunca insanlar üzerinde tahakküm sahibi olmuş ve insanların varını yoğunu ellerinden almıştır. Böylece insanlar kendi sosyal ve ekonomik kaderlerini tayin etme hakkından mahrum kalmışlardır. Mele ve mütref sınıfının dini vardır. Onlar, hiçbir zaman materyalist, egzistansiyelist ve ateist olmamışlardır ve değillerdir. Firavun dahil hepsinin de bir ya da birden fazla tanrısı vardır. Zaten onların nasıl bir dine sahip oldukları da aşikar bir durumdur. Peygamberler, onlara karşı çıkmış ve onların dini olan şirk dinini ve Allah'a isyanı tazamün eden tağut perestliği yok etmek için çalışmışlardır. Sınıfsal ve ırki ihtilaflar. Birinci bölümde dediğim gibi şirk, sadece felsefi bir yorum değil, aynı zamanda statükonun muhafazası ve savunuculuğudur. Peki tarihte statüko neydi? Tarihte statüko, sosyal şirkti. Sosyal şirk ise putperest toplumlardaki çok sınıflılık ve çok ırklılık demektir. Böyle bir toplumda her ırkın ve her kabilenin bir putu vardır ve herkes kendine mahsus puta ibadet eder. Toplumu oluşturan ırklar, sınıflar ve grupların kendilerine mahsus hukuki statüleri ve hakları vardır, bundan dolayı da toplumun soylu kesimidirler. Oysa tevhid dini yani Allah ve insan dini peygamberler aracılığıyla Allah dışında hiçbir mabut, yaratıcı ve Rabbin var olamayacağını bildirmiştir. Yaratıcılık ve rububiyet. Bütün şirk dinleri yaratıcılık özelliğinin Allah'a ait olduğunu kabul eder fakat rap olma özelliğine gelince bu noktada çok sayıda put devreye girer. Nemrut ve Firavun gibi kimseler bile yaratıcılık iddiasında değil, rap olma iddiasında bulunmuşlardır. Firavun demiştir ki, ben sizin en yüce Rabbinizim, yani ben sizin en büyük sahibinizim, sizin yaratıcınız değilim. Yunan mitolojisi dahil bütün şirk dinlerinde Allah, yaratıcı olarak yer almaktadır. Yunan mitolojisine göre Allah evreni yaratıp kenara çekildikten sonra devreye diğer tanrılar girmişlerdir. Şirk düşüncesinin amacı, insanları ırklara ve milli toplumlara bölmek, daha sonra da birbirlerine karşı sınıflar ve gruplar oluşturarak yöneten, yönetilen ve fakir, yoksul kesimlerini oluşturmaktır. İdeal toplum modeli, Medine. Tarih boyunca, Allah ve insan, dini toplumu mevcut yapı üzerinde yapılandıran bir din olarak değil, mevcut yapıya karşı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlık tarihi boyunca, Allah ve insan, dinine göre kurulmuş olan tek toplum, Medine toplumudur. O da bir dönem olarak değil sadece bir model olarak tarih sahnesine çıkabilmiştir. Medine toplumunun ömrü ve tarihi, insanlığın bilebildiğimiz 50 bin yıllık tarihi içinde sadece 10 yıldır. Bunun dışında sürekli olarak, saf ve doğru din olan tevhid dininin perdesi altında şirk dini Medine'de hüküm sürmüştür. Ekonomik sistem, toplumsal düzen, eğitim sistemi, fertler, gruplar, sınıflar, ırklar ve azınlık çoğunluk arasındaki ilişkiler, sadece 10 yıl, Allah ve insan, dinine göre yaşanmıştır. Bu da tam olarak gerçekleşmemiş, ancak yapının ana iskeleti ve çatısı kurulabilmiştir. Zira böyle tarih üstü bir yapıyı, 10 yılda kurmak mümkün değildir. Bu 10 yıl içinde insanlar, cahiliye döneminden kalma alışkanlıklarını ve sosyal ilişkilerini tam olarak değiştiremedikleri gibi bu çatıyı da muhafaza edememişlerdir. Nitekim 20 yıl sonra, düşman, bu yapıya musallat olup onu ele geçirmiştir. Burada şu sonuca varıyoruz, tarihi bu şekilde okumak ve yorumlamak, din, dinsizlik, günümüzdeki dinsiz aydınlar, geçmişteki dindarlar, medeniyet, ilim, materyalistler ve dindarlar hakkındaki anlayışlarımızın tümünü değiştirmektedir. Öyleyse 17, 18 ve özellikle de 19. yüzyılda din, halklar için bir uyuşturucudur. Diyen aydınlara hak vermek gerekir. Çünkü onlar, tarihte var olan bir dinden söz ediyorlardı. Tarihe egemen olan dine bakıp inceledikten sonra görmüşler ki din, gerçekten insanları uyuşturuyor. Dolayısıyla din, ekonomik ve sosyal bakımdan, azınlığın çoğunluk üzerinde tahakküm kurmasını sağlayan bir araçtır. Din bu kimselere hak vermek gerekir. Zaten feodal dönemde dinin görevi, statükoyu yani kölelik ve efendiliği korumaktı. Sadece feodal dönemde değil, şekli ne olursa olsun, yönetim ve ekonominin mevcut olduğu farklı toplumlarda her dönemde ve her sınıfta din, insanların fıtri din duygularını istismar ederek statükoyu koruyan bir araç olmuştur. Bunun örnekleri pek çoktur. Tarihin herhangi bir dönemine baktığınızda dinin neler yaptığını görebilirsiniz. Bunun örneklerinden biri İran'dır. Antik İran'da din, Sasani döneminde din, toplum üzerinde tam bir egemenliğe sahipti. Padişahlar ve onların çocukları, Zerdüştü din adamlarının ve mabetlerinin sözünden çıkmıyorlardı. Her tabaka, diğer bir tabakadan tam olarak ayrıydı, hiç kimse hiçbir şekilde içinde bulunduğu tabakadan çıkıp bir üst tabakaya terfi edemiyordu, sınıf değiştiremiyordu. Sasaniler döneminde Şah ailesi ve Eşraf, birinci sınıfı teşkil ediyordu. Onların yanı başında yer alan ikinci sınıf ise Zerdüşt'i din adamlarıydı. Sasani tarihinde iktidar, bu iki tabakanın arasında gidip gelmiştir. Bazen birinci tabaka iktidarı ele geçiriyordu, bazen de ikinci tabaka. Ama mele ve mütref olan her iki tabakada insanları sömürüp fakirleştiriyordu. İki tabaka arasında tek bir fark vardı, o da, Birinci tabaka zorbalıkla, ikinci tabaka ise dini kullanarak insanlar üzerinde tahakküm kuruyordu. Sonuçta vaka şuydu, insanların mal varlıkları tamamıyla bu iki tabakanın elindeydi. Ancak bazen din adamları daha çok pay alabiliyorlardı. Nitekim Albert Mallet diyor ki, bazen zer düştü din adamlarının elindeki malın oranı, bütün malların yüzde 18 ila 20 sine ulaşıyordu. Sasanilerin üçüncü sınıfı ise sanatkar, esnaf, asker ve sıradan insanlardan oluşuyordu. Hiçbir meziyeti olmayan ve Hindistan'da olduğu gibi, soysuz olarak kabul edilen bu sınıfın hiçbir sosyal hakkı yoktu. Firdevsi, Hicri 4. asırda Rüstemi i ağzından şunları söylemektedir, İslam geldiğinde her şeyi dağıtır, soylar birbirine karışır, Hünersiz köle padişah olabilir ve insanları yönetmek için soy ve ululuk bir anlam ifade etmez. Irk ve hanedanın yönetim açısından bir önemi kalmayınca köleler bile yönetici olabilir. Firdevsi'nin İslam'a hakaret amacıyla söylediği bu sözler, günümüz dünyasında İslam'ın gurur duyulacak özelliklerindendir. Sasani dönemindeki üçüncü tabaka, dini açıdan nasıl değerlendiriliyordu? Zorbalar, felsefeyi bilmedikleri, din hakkında bilgileri olmadığı ve metafizik dünyayı anlamadıkları için işlerini kaba kuvvetle hallediyorlardı. Bir ayakkabıcı çocuğu okuyamazdı. Çünkü o okuduğu zaman yönetici ya da yönetim sınıfının bir üyesi haline gelebilirdi. Madem ki babası ayakkabıcıdır, öyleyse dahi de olsa ayakkabıcının çocuğu, ömrünün sonuna kadar ayakkabıcı olarak kalmalıdır. Eğer dahi ise dahiliğini ayakkabıcılıkta kullanmalıdır. Sınıflı yapının koruyucuları olan Zerdüştü din adamları. Sasaniler dönemindeki Zerdüştü din adamları, dini kullanarak insanları bölmenin ve toplumu sınıflı hale getirmenin öncülüğünü yapıyorlardı. Sasaniler döneminde, her biri Ulu Tanrı Ahuramazdan'ın tecellisinin birer parçası olan üç ateş vardı. Bir Azerbaycan'da bulunan Azergeşesp ateşi. İki sebze var yakınlarındaki Azerberzin mehir ateşi, üç Pars bölgesinde bulunan Azeri isteyir ateşi, bu üç ateş ahuramazdadır. Ahuramazda ise toplumu tabakalara ayırır. Azerbaycan'daki ateşten padişahlar ve onların çocukları, Fars'taki ateşten zer düştü din adamları ve sebze var yakınındaki kalede bulunan ateşten ise çiftçiler oluşmuştur. İyilik tanrısının bir olduğu ve herkesin Ahura Mazda'ya tapıp ehrimenleri mücadele etmesi gerektiği Zerdüşt dininde bile Ahura Mazda'nın toplum hayatında tek tezahürü ve tek ateşi değil, birden çok tezahürü ve ateşi vardı. Kutsal ateşin anlamı şudur, söz konusu üç tabaka birbirinden ayrıdırlar, birbirlerine karışmaları mümkün değildir ve birbirine benzer hiçbir yönleri yoktur, kutsal ateş bunu gerektirir. Bu dinin mensuplarına göre bu ayrışma, Ahura Mazda'nın toplum hayatındaki tecellisidir. Böylece Ahura Mazda, toplumdaki bu üç tabakalı yapıyı daha sabit hale getirmiştir. Bunun için de, bir çiftçi bilir ki, onun kutsal ateşi Fars bölgesinde ya da Azerbaycan'da değil, sebzevardadır ve diğer ateşlerle de hiçbir alakası yoktur. Hindistan'a bir bakın, bu da, tanrılar ve büyük tanrı hakkında bilgi vermek ya da bir manayı, Yüce bir duyguyu ve yüksek seviyedeki bir düşünceyi açıklamak istediğinde derdi ki, bu Arya'yı, Arya ırkına ait bir değer ve bir düşüncedir. Yani bu düşünce, Arya'yı olmayan pis insanlara değil, Necip, yüce ve soylu bir ırk olan Arya'ya aittir. Görüyoruz ki, tanrılar ve en kutsal duygu ve düşünceler bile ırki ve sınıfsal bir üslupla ele alınmıştır. Bu dönemde felsefi düşünce henüz tam olarak gelişmediği için bu ayrımcılık dine dayalı olarak gerçekleşmiştir. Eflatun ve Aristo’ya göre köle ezelden beri köle, efendi ise ezelden beri efendidir. Aristo şöyle demektedir. Dünyada asil kana sahip olan soylu aile sayısı sadece 20’dir, Bunlar da Atina aileleri olup sayıların ne azalır ne de artar? Filozoflar tarafından yapılmış olan bu değerlendirmelerde yine din etkili olmuştur. Çünkü o dönemde toplum üzerinde felsefe değil din hakimdi, din ise bu dönemde de mevcut durumu savunan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu din, şu öğütleri ile insanları uyuşturuyordu, sizin bir sorumluluğunuz yoktur, çünkü her ne oluyorsa Tanrı'nın iradesi ile oluyor. Yoksulluğunuzdan şikayet etmeyin. Çünkü diğer dünyada, çektiğiniz sıkıntıların karşılığını alacaksınız. Öyleyse bu dünyadaki eksikliklerinizden söz etmeyin, çünkü diğer dünyada onların on misli size verilecektir. Böylece itiraz etme ve tercihte bulunma arzuları, insanların iç dünyalarına ve zihinlerine hapsedilmiş oluyordu. Bir kişi ya da bir grup, ayaklandığında da zorbalar, onları kaba kuvvetle bastırırlardı. Burada dinin rolü, ayaklanma, eleştirme ve özgürce düşünme ruhunu insanların iç dünyalarında etkisiz hale getirmekti, din bunu, vuku bulan her şey Allah'ın iradesi ile olmaktadır, dolayısıyla yapılan her itiraz, Allah'ın iradesine olan bir itirazdır, şeklindeki düşünce ile gerçekleştiriyordu. Görüyoruz ki bütün bu öğretiler, dini öğretilerdir. Zaten din, inanç ve ibadet esaslarına dayalı olarak oluşan bu öğretilerden meydana gelmektedir. Buna karşılık, insanları uyuşturan, aldatan, büyüleyen, iradelerini ellerinden alan, toplumu soy ve sınıf esaslarına göre yapılandıran, hatta tanrıları bile milli ölçülere göre belirleyen dinin karşısındaki her şeyin hak din olduğunu görüyoruz. Tevhid dininin peygamberleri, çoban ve emekçi olan tevhid dininin peygamberleri Baştan sona egemen sınıfın yani keşişlerin, zerdüştü rahiplerin, büyücülerin ve muğların yapımı olan dinin karşısında yer almışlardır. Onlar, sıkıntıyı, fakirliği ve açlığı herkesten daha çok yaşamış ve bu halleri bedenlerinde ve ruhlarında hissetmişlerdir. Peygamberimizin dediğine göre bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Tevhid ve insan düşmanı olan ve tarihte sürekli olarak hüküm süren tağut perestlik dini ise her zaman, Hiçbir şeyi olmayan bir tabakaya zulmeden, onları kandıran, susturan ve her şeye sahip olan tabakaların kullandığı bir araç olmuştur. Şirk dini, tağut perestliğin ilk ve açık şekli şirktir. Günümüzde Afrika'da bu din mevcuttur. Birden çok tanrıya inanmak, güzel boncuklara tapmak, her kabilenin kendine ait bir tabuya ve kutsal bir hayvana ibadet etmesi demek olan bu din, hala bazı yerlerde mevcuttur. Açık ve aşikar olan mele ve mütref dini olan Taut perestlik ile mücadele etmek kolaydır. Ancak tarihte olduğu gibi, tevhid adı altında faaliyet gösteren ve tauta ibadeti Allah'a ibadet adı altında gerçekleştiren şirkin ikinci şekli olan gizli şirk ile mücadele etmek oldukça zordur. Şu soruya cevap verilebilirse, İslam tarihindeki pek çok sorun hatta sosyal sorunlar bile çözülebilir, Muhammed ve Ali de aynı dini tebliğ ettiler. Neden biri başarılı oldu, biri başarısız oldu? Miladi 7. asırdaki Arap toplumunda, din İslam dini, Kur'an aynı Kur'an, Allah aynı Allah, dil aynı değil, zaman aynı zaman, toplum aynı toplum, Muhammed ve Ali de insanları aynı şeye davet ettiler, fakat biri muvaffak oldu diğeri olmadı, neden? Sorduğum bu soruya bazıları, şöyle korkunç cevaplar vermişlerdir, Ali, uzlaşmacı değildi, Haksız olanlarla uzlaşma yoluna gitmezdi, baskıyı ve zulmü kabul etmezdi, katı idi. İyi ama muvaffak olan Muhammed de böyle davranmıyor muydu? Doğrudur, Ali'nin başarısızlığında bu sebeplerin etkisi vardır, fakat bu sebepler konuyu tam olarak açıklamamaktadır. Bu sorunun cevabı, peygamber zamanında olmayan fakat Ali zamanında var olan bir sebepte aranmalıdır. Aşikardır ki bu sebep, ırk, kabile hanedan ve sınıf esasına dayanan ve dönemin mele, ve mütrefini Kureyş kabilesinin elindeki araç olan tağut perestlik ve şirk dinidir. Şirk dini, peygamber döneminde açık ve netti. Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ebu Leheb, putların kendilerine ait olduğunu, Kureyş ticaretinin devam etmesi için Kabe'yi korumaları gerektiğini, Kureyş hakimiyetinin ve ticaretinin putlara dayalı olduğunu, Dünyada ve Arap kabileleri arasındaki üstünlüklerinin, makamlarının ve haysiyetlerinin k, beye ve putlara bağlı olduğunu açık bir şekilde söylüyorlardı. Onlar diyorlardı ki, bu putlar ve onlarla ilgili efsaneler, bize atalarımızdan miras kalmıştır, dolayısıyla onları hiçbir şeyle değiştiremeyiz, onları savunmak zorundayız. Onlar, bu görüşlerini açıkça söyledikleri için kendileri ile mücadele etmek ve onlara karşı muvaffak olmak kolaydı. İşte peygamberin muvaffak olmasının sebebi budur. Ben, tarihi ve sosyolojik esaslara göre konuşuyorum, gaybi sebepleri ne ben bilebilirim ne de başkası. Ali bütün bu şirk unsurlarıyla savaşıyordu, fakat bu unsurlar bir örtü altında gizliydi. Bu örtü, şirk muhafızlarının yüzündeki tevhid perdesiydi. Ali'nin kendilerine kılıç çektiği Kureyşliler, putların değil Kabe'nin muhafızlarıydiler. Onlar mızraklarının ucuna muallakatı seba'yı değil Kur'an'ı takıyorlardı. Böyleleri ile mücadele etmek daha zordur. Bu dönemde şirk ne yapmaktadır? Cihada gitmekte, İslami fetihler yapmakta, mihrabı vardır, görkemli camiler yapmakta, bu camilerde cemaatle namaz kılmakta, Kur'an okumakta, bütün alimler ve kadılar kendisine tabidir ve peygamber dinin savunucusu ve yücelteni olarak görünmektedir. Oysa içi şirktir. Dost görünüşlü bir düşman olan, takva ve tevhid elbisesi içindeki şirk ile mücadele etmek zordur, hem de o kadar zordur ki, Ali bile ona karşı mağlup olmuştur. Tarihteki bütün toplumsal olayların ve ıslahat hareketlerinin liderleri, milletlerine saldıran yabancı ve belirgin düşmanları kolaylıkla etkisiz hale getirebilmişlerdir. Bu liderler, büyük güçlerine rağmen yabancı düşmanları yok edebilmişlerdir. Ancak dünyanın en büyük ordularını mağlup eden bu kahramanlar, milleti perişan eden ve sıkıntıya düşüren ve sayısı oldukça az olan dahili düşmana yenilmişlerdir. Nitekim Serhat Hakrişnan şöyle demiştir, kaba kuvvet ve hile, takva elbisesi giydiğinde, dünyanın en büyük gücü ve faciası meydana gelmiş demektir. Öyleyse şirk dininden söz ettiğimizde, aklımıza geçmişte yaşanmış olan ve hayvan, ağaç ya da heykellere tapınmaktan ibaret olan şirk gelmemeli. Nasıl olsa, İbrahim ve Peygamber söz konusu şirk dinini yok etmişlerdir de dememeliyiz. Zira şirk, mele, ve mütrefinin istismar ettiği her türlü dini duyarlılık demektir. Bu sebeplerden dolayıdır ki, 17. ve 18. yüzyılın ve yeni çağın aydınları, bu dine karşı çıkmış ve muhalefet etmiştir. İnsanların, perişanlık, sıkıntı, zillet, zaaf içinde ve iradesiz bir şekilde yaşamalarına neden olan ve halkı ırklara, gruplara ve tabakalara ayıran yapıyı muhafaza eden bu dinle mücadele etmişlerdir. Onlar, bu din, insanların ilerlemesine, özgürlüğüne ve birlikteliğine karşıdır. Şeklindeki görüşlerinde haklıydılar. Dinin kenara itilmesinden sonra göz kamaştıran gelişmelerin buku bulması, Avrupalı aydınların bu görüşünü teyit eden bir tecrübedir. Özgürlük isteyen bu aydınlar, insanın, hörafelerden, zilletten ve din adıyla ortaya çıkmış olan bu zehirli uyuşturucudan kurtulması için mücadele ediyorlardı. Ancak bu aydınlar, biz din mensupları gibi bir noktada yanılıyorlardı. Aydınların yanılgısı Aydınların yanılgısı şuydu, tarihte yer alan her tür ibadeti, mabedi, cihadı, kutsal savaşları, haçlı savaşlarını ve İslam cihadını ayrım yapmadan hepsini din adı altında değerlendirdiler. Zaman zaman bizim de böyle yaptığımız vakidir. Halbuki daha önce de söylediğim gibi İslam, inkılabi bir dindir ve şirki kabul etmemektedir. Gelecekte de hak dinin hakim olacağını ve dini liderin, veli yüptin, geleceğini öngörmektedir. Açık şirk şeklinde olsun, tevhid perdesi altında olsun doğuda ve batıda halklara musallat olanların hiçbirini benimsememekte ve onları şirk olarak nitelendirmektedir. Bunları yok etmek için peygamberler gönderen din ise peygamberler gibi diğer insanları, özellikle de aydınları sorumlu tutmakta ve onlardan peygamberlerin davasının devam ettirilmesini istemektedir. Peygamberimiz ümmetimin alimleri, beni İsrail'in peygamberlerinden daha üstündür. Buyurmaktadır. Yani peygamberliğin nihayete ermesinden sonra peygamberlik misyonunu sürdürmek alimlerin görevidir. Alimlerin ve aydınların görevi. Alimlerin görevi, tarihte hayata hakim olmamış olan dini, hayata geçirmek ve yerleştirmek için mücadele etmektir. İnsanlık, artık bu olgunluğa erişmiş, vicdani ve dini özgürlüğünü elde etmiş olmalıdır. Dolayısıyla da tevhidin, tağut perestlikten farklı olduğu ve şirkin tevhid örtüsünü yalandan yüzüne örttüğü anlaşılmalı ve bu örtü paramparça edilmelidir. Ta ki insanlar, materyalistlerin doğru bir şekilde ifade ettikleri gibi, cehalet ve korku ürünü olan dinden kurtulup gerçek bir dine kavuşsunlar. Kur'an defalarca, denizde yolculuk yaparken gemi bozulduğu için korkudan Allah'a sığınan ve tehlike geçtiğinde de bunu unutan kimselerden söz etmekte ve onları eleştirmektedir. İşte bu, korkudan doğan bir dindir. 19. yüzyıldaki materyalistlerin doğru bir şekilde ifade ettiği gibi, tabi tehlikelerden korkup da dine sığınanlar da bu şekilde korku ürünü olan bir dine sahiptirler. Kur'an onlardan çok önce korku dininin mensuplarından söz etmiş ve bu korkudan türemiş olan muamele biçimini ve toplumsal sınıflaşmayı eleştirmiştir. Bu sınıflaşmayı kim icat etti? Bu sınıflaşmayı yiyecek bir lokma ekmeğin ve besinin yoksa, dayan senin için cennette sofralar hazırlanacaktır. Diyenler icat etmişlerdir. Sınıflı toplumların ürünü olan bu din, hak dine bir veba gibi nüfuz etmektedir. Ali şirk dinini ticaret dini, ve, korku dini, olarak nitelendirmektedir. Oysa hak dindeki kulluk, özgürlükten, yüce kudret sevgisinden, adalet arzusundan, insani amaçlardan, birlikten, adaletin dünyada sürekli hale getirilmesinden ve bütün kötülüklerin yok edilmesinden doğmaktadır. İşte bu din, şirk dinine düşmandır. Şirk dini ise, Tarih boyunca fakirliği, esareti ve köleliği savunmuş ve halkları mele, mütref ve zorbaların çıkarları için susturup uyuşturmuştur. Bu din şöyle der, Allah, şunun bunun açlığı, susuzluğu, ekmeği, yağı ve peyniri ile uğraşmaz. Bu din, dini duyguları kullanmak suretiyle insanları uyuşturarak, toplumsal hayattan soyutlayarak veya dünya malını kötüleyerek her şeyi eline geçirmeye çalışır. Kur'an her zaman, toplum üzerinde baskı kuran, insanların iradelerine ipotek koyan ve onların bedensel ve zihinsel güçlerini zorbaların menfaati için kullanan kimseleri, fakirliği, Açlığı ve hastalığı dini zühdün gereği olarak göstermek suretiyle dini istismar eden zihniyeti ve ahiret adına insanları dünya hayatından ve toplumsal sorumluluktan alıkoyup münzevi bir hayat yaşamaya iten ve daha sonra da onların her şeyini temellik eden dini düşünce sahiplerini eleştirmektedir. İnsanların dini duygularını kullanarak kendisine ve sömürgeci güçlere menfaat sağlayanların sembolü olan Belamı Baur konusuna gelindiğinde ise Kur'an, Hiçbir yerde kullanmadığı şu ifadeyi kullanmaktadır, o, köpeğe benzer. Bu ifade ile Kur'an şunu kastetmektedir, tarih boyunca zulüm, zillet, istismar, ayrımcılık ve cehalet böyle kimselerin çabalarıyla gerçekleşmiştir. İnsanların yeteneklerini körelten ve onları geri bırakanlar, büyük kahramanları ve yüce insanları öldürenler ve hak peygamberlerin bütün çalışmalarını akim bırakanlar böyle kimselerdir. Kur'an, lanetli şirk dininin tarihte yaptıklarını nefretle eleştirmek için bu ifadeyi kullanmıştır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum, Avrupa'daki aydınların ve özgürlükçülerin, Avrupa'yı bin yıl geri bırakan ve İsa kisvesi altında çalışan kilise ve ortaçağ dinlerine karşı sürdürdükleri mücadele ile peygamberlerimizin tarih boyunca sürdürdükleri mücadele aynıdır. Peygamberlerimiz her zaman, bu taşlaşmış, bozulmuş, insan ve insan hakları düşmanı olan dine karşı mücadele etmişlerdir, uyuşturucu ve aldatıcı şirk dininin putlarını ve bütün sembollerini yok etmek için çalışmışlardır. Bunu sürdürmek, her zaman hak dinin mensupları için bir görev olmuştur ve olacaktır. Madem ki peygamberlerimiz, tarihe hükmeden şirk dinine karşı mücadele etmişler, öyleyse biz de bu mücadeleyi sürdürmekle yükümlüyüz. Nitekim bugüne kadar mele, mütref ve onların uşaklarına karşı yapılan mücadeleler ve tarihin seyrinin değiştirilmesi için gösterilen çabalar tevhid dini adı altında gerçekleşmiştir. Bizim amacımız, geriye gitmek değil hak peygamberlerin yolunu takip etmektir. Zira onlar, halkın içinden çıkmış olan dolayısıyla da mele ve mütrefi emrindeki din adamları ve prensler ya da ağalarla bir şekilde irtibatı olanların karşısında yer alan peygamberlerdi. Bizim gibi, Avrupalı materyalist aydınların da, din hakkında anlamadıkları husus şudur, imtiyazlı tabakaların ve sömürgecilerin dini olan şirk dinine ait her şeyi, mutlak manada bütün dine teşmil etmek. Bu yanlıştır, zira tarihte bir din değil pek çok din vardı. Buna benzer olarak de şöyle demektedir, büyük bir toplum yoktur, toplumlar vardır. Dolayısıyla her toplumu ayrı ayrı ele almak gerekir. Tarihte iki cephe ve iki saf mevcut olduğu gibi iki de din vardır. Biri, zulüm ve terakki, hakikat, adalet ve medeniyet düşmanlığı cephesidir. Bu cephe, dinsizlik cephesi değil hırsı ve sapkın arzuları gerçekleştirmek için insanlara musallat olan şirk dini cephesidir. Diğer cephe ise hak din cephesidir. Hak din, karşı cepheyi ortadan kaldırmak için gelmiştir. Bazı yönlerden düşüncelerini desteklediğim Avrupalı aydınların bir hususta haksızlık yaptıklarını ve insafsızca yargıda bulunduklarını görüyorum. Tabakalar ve ırklar ayrımcılığına, feodal yapıya ve sömürgeciliğe dayanan Buda, Zerdüşt, Mezdek, Mani ve Yunan dinleri ve din adına dünyaya egemen olan güçler hakkındaki bütün değerlendirmeleri her iki cepheye de yani hem şirk dinine hem de hak dine teşmil etmişlerdir. Halbuki herkesten önce sıkıntı ve fakirlik ile tanışan, şirk dinine karşı koyan, bu uğurda hayatlarını kaybeden, zindanlarda zehirlenen ya da öldürülen ve şirk dininin güçleri tarafından kendileri ve takipçileri katliama uğrayan Allah ve hakikat peygamberlerinin dini olan çobanlık dini ile şirk dinini aynı değerlendirmeye tabi tutmak ilmi gerçeklere, aydın olmaya, ahlaka ve görünen gerçeklere aykırıdır. Zira tarih boyunca sadece peygamberler, sizin dininiz size, benim dinim bana, diyerek şirk dininin karşısında durmuşlardır. Aydınlar, neredesiniz, bir konuda tercüme yoluyla değerlendirme yapılamaz. Avrupalının, kendi dini hakkındaki yargısı nasıldır? Avrupalı 300 yıl mücadele etti, çalıştı, düşündü, inceleme yaptı, ancak Hristiyanlığın, Avrupa'nın başına nasıl bir bela getirdiğini anlayabildi. Avrupalılar din hakkında bir yargıda bulunuyor, biz de hemen kabul ediyoruz, bu, bir aydının tutumu olamaz, böyle yapan aydın olamaz. Tarih boyunca, aç olan, aç kalsın, ekmeği elinden alınsın ve fakirlik var olup devam etsin diyen bir diniyi, Ebu Zer'in dini ile aynı tutabilir miyiz? O Ebu Zer ki, İslam'ın parlak yüzüdür, bizzat peygamberin terbiyesi ile yetişmiştir. Onun, ırk, sermaye ve kültür adına hiçbir şeyi yoktu. O, kamil bir insan olmaktan başka hiçbir şeye sahip değildi. O, Hak din tezgahının, kitabının ve okulunun ürünüydü. O şöyle diyordu, evinde yiyeceği olmayıp da kılıcını alıp sokağa fırlamayana şaşarım. Sahibini söylemeden Avrupa'da bu sözü söylediğimde, bazıları bunun, Purao'na ait bir söz olduğunu düşündüler. Çünkü Purao'dun, sert konuşmasıyla bilinir. Onlara dedim ki, böyle bir söz söylemek Pıravdo'nun haddine değildir. Bazıları da Dostoyevski'nin bu sözü söylemiş olabileceğini düşündü. Zira Dostoyevski şöyle demiştir, bir yerde öldürme olayı varsa, olaya katılmayanların elleri de kana bulaşmış demektir. Doğrudur. Dikkat et bakalım, Ebu Zer ne diyor? Onun söylediğini din söylüyor, dine mensup olan biri değil. Zaten Ebu Zer, dinin canlı şekliydi, başka bir şey değil. O, başka hiçbir etki altında kalmadı ve Fransız devrimini yapanlardan biri değil, Gıfar kabilesinin bir ferdiydi. O şöyle diyordu, evinde yiyeceği olmayıp da kılıcını alıp sokağa fırlamayana şaşarım. O, fakirliğe neden olana ve sömürgecilere kılıç çekin demiyordu. Onun çağrısı, bütün toplumu hedef alan bir çağrıydı. O, toplumda yaşayan herkes, sömürgecilerden olmasa bile yaşanan açlıktan ve fakirlikten sorumludur, demek istiyordu. Zira bu durumun ortaya çıkmasında herkesin payı vardır. Yani toplumdaki herkesin, aç kalmama neden olan sömürgecilere bir katkısı vardır. Herkes, benim açlığımdan sorumludur. Ebu Zer, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın dediği gibi bir toplumun hakları, baskıyla gasp edilirse, o toplum haklarını almak için ayaklanabilir. Demiyor. Ebu Zer, hak sahibi ve aç olan kişi hakkını alsın ya da bütün insanlara kılıç çeksin, demiyor. O, aç kalıp da kılıcını çekmeyene şaşarım, diyor. Öyleyse, insana ve insan hayatına bu gözle bakan bir dini, açlık olgusunun müsebbibi olan bir din ile aynı değerlendirmeye tabi tutmak insafsızlık, mutlak cahillik ve hem ağlatan hem de güldüren bir durum olmaz mı?